Yoksa insanlara bir şey dinletme mülazası da var mıydı? Bazen kestiremeyebiliriz onu, sizemeyebiliriz orada. İşte bu ölçüde nefse karşı itimat etmeme, güvenmeme, nefse emmareye itimat edilmez diyor. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi peygamber bile inne نَفْسَ لَا امَّارَةٌ su diyor. Nefis şiddetle fenala amirdir diyor. Tehkitli bir cümleyle inne, Arapçada tehkitli bir cümle muhakkak nefis şiddetle fenala amirdir deniyor.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 Acı bir şey de söylüyor. Mesela diyor Allah cezanı versin yani boynu kırlasın insan. Ne diye yapıyorsun? Utanmıyor musun? Her zaman geliyorsun böyle millet alıp seni dövüyor sofra vuruyorlar sana. Diyor ona. Allah Resul de görüyor onu orada. Karışmıyor o işe zaten. Onlar yapıyorlar. Diyor ki öyle deme mi diyor? Bir yerde kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Bir yerde de diyor ki Allah ve Resulü severdi. Şimdi Allah ve Resulü'nü sevme öyle bir mesele ki o varsa şayet onların hatırına her şey sevilir. Ve insan nefsini aşmışsa işte müzekka bir nefisse ki ona müzekka diyoruz, mualla diyoruz, mücellâ diyoruz, Mustafa diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Açmışsa bir insan beğenir, herkes ondan iyidir yani. Herkes kendinden alâdır. Alvar İman mülazası ile, herhalde birinden almış. Biraz Azerice, herkes yakşı men yaman, herkes buğday men saman diyor. Yani alem, buğday alemen olsun. Alem hakkında Başak mütalasında bulunuyormuş. Bulunabilirler. Elverir ki onlar, yani bir insanın, sıradan bir insanın olabileceğinin üstünde değişik payeler vermesinler. Mesela Nauzübillah, İsa demesinler, peygamber demesinler yani, küfre girmesinler. Çünkü peygamber olmayan bir insana peygamber demek. Peygamber olmayan bir insana kendisine peygamber demesi küfürdür. Olana da peygamber değil de demek küfürdür. Bu bir iman meselesi yani kabul etme mevzu. O kerteye meseleyi götürmedikten sonra el alem bir zat hakkında üstün bulunabilir. Fakat bunların üstünde kalkar bir şey söylerseniz bulandırırsınız meseleyi. Kendinizi tehlikeye atmış olursunuz.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 yani işte onun arkasında bir hayvanlık vardır, bir de şeytanlık vardır. Elhamdülillah, küfrün içinde değilim. Elhamdülillah kel en'am velhum adan. Tokatına müstahak değilim. Hayvan değilim elhamdülillah. İnsan olduğumu farkındayım, şuurundayım. Şimdi böyle bir yerde durursanız şayet ve bu mülahazayla durursanız düşecek bir yeri yok zaten. Hafizan Allah, yukarılarda durursanız, bu yukarıdan kendine göre hukuku var